Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Bir Sanat ve Sanatçılar programında yine birlikteyiz. Bu programımızın alanlarını biliyorsunuz. Edebiyattan tiyatroya, dansa, operaya, müziğe uzanan bir alanımız var. Ve bu alanlarda e, emek harcamış, ürünler ortaya koymuş... E, sanat insanlarını davet ediyoruz ve kendileriyle söyleşte bulunuyoruz. Bu haftaki konuğum, e, hikayecimiz Sayın Veli Gölçek. Kendisi benim çok yakın dostumdur. Veli'ciğim hoş geldin. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Sağ olasın. E, edebiyattan konuşacağız, hikayeden konuşacağız. E, edebiyatımızın yapı taşları yazarlardan söz edeceğiz. Mesela ben hemen şöyle başlayayım istersen Veli'ciğim. E, hikaye alanında seni en fazla etkileyen, ee, yazarlarımız kimlerdir? Bunlardan biraz söz eder misin dinleyicilere? Hikaye alanında Türk hikayeciliğinin ben temel taşı olarak sayacağım kişi Sabahattin Ali'dir. Buna, buna Sayed Fahri'yi de ekleyebiliriz. İkisi çok severek yıllardan beri tekrar tekrar okuduğum iki büyük yazar olarak kabul ediyorum. Tabu bu benim kendi görüşüm. Evet. Sabahattin Ali olsun. ...Sahit Faik Avasiyan'ı olsun, Türkçeyi çok akıcı bir dille konuşarak... ...gerçekten Türk öykücülüğünün temeli olmuş diyebilirim. Evet. Bunun yanında e, eski öykücüleri, üzerinde bulundurursak yine Mahmut Şevket Esenbal. Evet, çok büyük bir yazarmış. evet. ...öyküleri olsun, yazmış olduğu romanlar olsun... ...Türk Edebiyatı'na büyük katkıları olan insanlardır. Bunlar asla yatsınamaz. E bunun yanında daha sayacağımız bir yığın öykücü bunları izleyerek gelmişlerdir. Yani gerek Sabahattin Ali, gerekse Said Faik, gerekse Mahmut Şevket, Esendal... E, ...Türk öykücülüğünde birer temel taşıdır. Temeldir bunlar. Evet. Eshandalon şimdi bu sen e, söz ederken e, bir hikayesi aklıma geldi. Ben bunu yıllar önce zannediyorum lise ya da ortaokul çağlarında bir dergide okumuştum önce. Ve Esandalı da e, oradan doğrusu tanıdım ve hayranlık duydum. Hikayenin adı feministti. Kahvede otururken birisi ortaya bir laf atıyor. Feminist lafı diye. Nedir? Nedir? Nedir? En sonunda bunun bir sabun markası olduğuna karar veriyorlar. <gülüyor> Çok güzel bir hikayeydi hakikaten. Şeyin de <gülüyor> Ee, pardon e, Sabahattin Nali'nin de ses hikayesini ben çok severim. Yani Al, tren ya. bir yerde e, şey yapar böyle bozulur. E, mecburen e, bir mola verir. Orada da e, işte hikayenin kahramanı aydın bir kriştir. Hatta Sabahat Nali'nin kendisi, kendisi tabii. Genellikle kendisini anlatıyor. Konservatuarda öğretmendi. Tam o şey e, alan. E, bakıyor ki e, tepenin başında bir çoban koyunları notlatırken... E, ...acayip güzel yanık bir türkü söylüyor. Hayran kalıyor bu sese ve bu çocuğun peşine düşüp bunu Ankara'ya konservatuara götürüyor. Fakat çocuk piyanonun başında ses ver o yabancı hocaların karşısında hiç sesini çıkaramıyor. Dönüyor, tepede koyunların arasına gidiyor. Çok güzel bir hikaye. Hikaye insan, şunu da anlat, anlayabiliriz bundan herhalde. İnsanlar ancak mutlu olduğu yerde, rahat ettiği yerde evet. yaşamlarını sürdürürler. E Sabahattin Ali de bu öyküleri yani gerçekçilikle... Bağdaştıran bir insan Ne bileyim ben e Bir değirmen e Bir kamyon ya. E Ne bileyim daha sayamayacağımız Yüzlerce hikayenin içinde evet. birerseydir Bir değirmende aşk kuruna Kolunu kesip Bir çingene kızıyla beraber olmak için Uğraşan bir gencin Öyküsü anlatılıyor Öyle ki Sessiz kalabilmek, kalabilmek için Çünkü sevgilisi kolsuz Sevdiği kız, çingene kızı, kolsuz. Ondan utanç duyuyor. Onun utancını giderebilmek için tutuyor kolunu, değirmen taşlarının arasına koyuyor. E böyle bir gerçekçilikle yola çıkmış, anlatmış. E bunun yanında Türkiye gerçeklerini de ortaya koymuş bir yazarımız. Bu adam yatsınabilir mi? Ama... Halen faili meçhul cinayete gitmiş. Bir Yıllar yıl. yılı ya. Öykücümüz halen uğraşıp duruyorlar. Ya. Bilemiyorum sonu nereye varır? Istıranca dağlarında kafasına odunu vurarak katletmişler. Ve hala dediğin gibi faili meçhul. Böyle bir şey olabilir mi? 50 yıl geçti neredeyse. Ve halen de Türkiye'nin de dünyanın en büyük yazarlarından biri. Kesinlikle katılıyorum size. Yazarlarından biri. Bunun yanında hı hı. E, yani şu andaki olanaklarla, daha önceki olanakları... Değerlendirdiğimiz zaman eski öykücülerin eski yazarlarımızın veya öykümüzün öykücülüğümüzün temel taşı olan yazarlarımız binbir zorlukla gerek siyasi alanda gerek ekonomik alanda ortaya çıkmışlardır. Öyle ki e, Sadık Şendil'in kitabında okumuştum bunu anılarını anlatırken. Şöyle diyor bana, okuyucu şu şekilde anlatıyor Bir dergi çıkartmaya karar veriyorlar. Bunlar arkadaşlar toparlanıyorlar. Hı hı hı. Dergi çıkartırken hepsi 3'er 5'er lira katkıda bulunacaklar. Yaklaşık 10-15 tane öykücü bir araya geliyor ve parayı toparlıyorlar. Topladıkları para bir top kağıt almaya yetmiyor. Evet. Yani işin ilginçliğine bak, bir top kağıt alacak paraları yok adamların. Tabii tabii. Yine parası olan zengin bir arkadaşları diyor ki e, paranızı ben vereceğim bir top kağıdı alacağım size hı hı. tek koşulum nedir nedir diye soruyorlar. Tek koşulum benim yazdığım bir şiiri de bu sanat dergisinin ilk sayfasına koyacaksınız. <gülüyor> Ama e, parayı verecek olan kişinin yani şiirle veya e, edebiyatla falan uzaktan yakından ilgisi yok sadece parası var. <gülüyor> parası var. Ama ne yapacaklar? Toplanmışlar. Bu dergiyi mutlaka ortaya çıkartmaları gerekir. Ne yapmaları gerekiyor? E, eyvallah diyorlar. Toparlanıyorlar. Ankara'da Karpiç. iyi hatırlıyorum o evet. ismi. Ki edebiyatçılarımızın veresiye dahi oturup iyi biçtikleri bir mekan. Evet. Orada adamı çağırıyorlar. Ve kabul gördüklerini söylüyorlar. Bu arada e, başka bir... E, Şairimiz, tam hatırlayamıyorum ama Edip Cansever olacak herhalde. Hı hı. Yani eğer yanlış anımsıyorsam, özür dileyim şimdiden. Edip Cansever'in güzel bir şiiri geliyor, bunu beğeniyorlar ve ilk sayfaya koymaya karar veriyorlar. Ve bu kez o adama, parayı verecek olan adamı nasıl bunu söyleyeceğiz diyorlar ve kendi aralarında... Söylemeyelim ikinci sayıya koyarız <gülüyor> parayı verecek olan adamın yeah. şiirini diyerekten dergiyi çıkartıyorlar. Ama daha sonra dergi ortaya çıkıp da parayı kağıdı veren bir sok kağıdı veren adamın yazısı olmayınca şiiri olmayınca cürcüne kopuyor ve sadece bir sayı olarak çıkıyor o dergi. Yeah. Böyle yeah. yani bu gibi zorlukları aşıyor adamlar uğraşıyorlar hiçbir maddi beklentiler olmadan edebiyat sevgisi... Kültür sevgisi, öykü sevgisi, tabii, tabii, tabii. Türk Edebiyatı'na katkı bunlar. Tabii, tabii, tabii. Şimdi ben konuşurken şunu hatır, anımsadım. Yani eski edebiyatçıların bir de birbirlerinden nasıl bir dayanışma içinde oldukları. Şimdi e, Mahmut Yesari, e, çok e, yaygın okunan bir yazarımızdır. Aynı zamanda tiyatro yazarıdır. Şimdilerde pek nedense pek oynanmıyor. E, milli Eğitim Klasiklerinden birçok oyunu basılmıştır. Şimdi o zamanlar tabi Daktilo şimdinin bilgisayarı ne ki? Daktilo o zaman servet bir <gülüyor> gemi gibi bir şey. Her e, e, yazar kendi el yazısıyla yazıp işte matbaaya filan öyle el yazısıyla veriyor tabi. Şimdi bir gün bir, son yazdığı bir oyunu arkadaşına okuyor. Diğer e, e, insan da konservatuarda e, çok önemli görevlerde bulunmuş. Şair, tiyatrocu. O kadar hoşuna gidiyor ki arkadaşının bu. Yahu diyor bunu bana ver diyor. Akşam ben bunu evde temize çekeyim diyor. Ve oturuyor düşün 40-50 sayfalık oyunu parantez işlerini kırmızı kalemle, kırmızı mürekkeple diğerlerinde mavi mürekkeple sabaha kadar bunu temize çekiyor. Ne kadar güzel bir dayanışma. Bu, Değil mi? bu dayanışma olduğu için bu gibi eserler, bu gibi yapıtlar ortaya çıkmış. Kalmış. Bizlere kadar ulaşmış. Ya Bizlere kadar ulaşmış. Onların ışığı altında biz bugünü görebiliyoruz, bugünü yaşayabiliyoruz. Onların şiir altında edebiyatı seviyoruz ya. bir koskoca Orhan Kemal kaç tane yüzlerce hikaye yazmış, ne kadar büyük romanlar yazmış. Açlıktan öldü neredeyse adamcağız. Vallahi Allah, Orhan Kemal apayrı bir bölüm. tabii kendi evet. kendine başı başına bir üniversite. Tabii. E ama bizim şeyde bugünkü durumda ne yapıyorlar? Aldıkları öyküleri veya romanları senaryolaştırıp bambaşka bir şey Tan Tanıyamıyorum bile beni Tan Tanınacak romanı. durumda kalmıyor İnsan okuduğu zaman Başka bir şey Bir de utanmadan işte artık bilemiyorum Tabi buna telif ödüyorlar mı ödemiyorlar mı Tabii diyor, Mecburen ödüyordur da Bilemiyorum Roma, da nedenli Romana benzemiyor, ha, benzemiyor. Kesinlikle Romandan apayrı bir konu ortaya çıkıyor Daha önce işte 5 yıl 6 yıl süren bir Televizyonda gıya Reşat Nuri Gündekin'in Ölümsüz Yeteri Yaprak Dökülü. Evet, evet. E, ne bileyim? O, da yani öyle, bunlar... o da öyle. E, oyun oynuyorlar resmen yani bu yazarlarımızla. Şey işte akçalı işler bunlar. Para işleri, reklam işleri, para işleri ha, maalesef e, böyle. Vallahi bu işlerin içine para girdi mi olaylar başka yönlere akıyor evet. Artık bölümümüz öyle. Maalesef. Sonra şu aklıma geldi. Yine önceki değerli yazarlarımızdan konuşurken. E, Ahmet Rasim. Evet. Ya karısı... Doğum yapmak üzere diyor ki Ahmet Rasim Bey iki mecidiye bul da birini ebeye birini de çocuğa işte zıbınlık bilmem ne al, al, almamız lazım. İki mecidiye bul diyor. Ama Mahmut Eser de diyor ki yahu bu verse verse bana borç diyor. Beyoğlu'ndaki tüccar kumaş tüccarı George verir. Çok yakın dostu. Hamisi neredeyse. İki mecidiye sadece. İki mecidiye. Efendim Bakırköy ya da Küçükçekmece'de oturuyor anladığım kadarıyla. Oradan yol, yol parası yok, tren parası yok ki Banliyö trenine versin. Yürüye yürüye yürüye Beyon'la geliyor. Geliyor hanın kapısına George Han Allah kahretsin diyor. Han kapalı bugün pazar. Eyvah eyvah eyvah. O kadar yoldan gelmiş yorgun argın diyor ki bari diyor şu kule dibinde şeye gideyim. E, Hans'ın meyhanesini o beni tanır diyor. Veresiye bir bira içeyim de yola düşeyim. İçeri girdim diyor baktım Hans diyor. Bir, kimse yok diyor tabii daha. Öğlen bile olmamış diyor. Bir masaya bembeyaz bir örtü serdi diyor. Kendine hazırlıyor masayı. Ondan sonra bir tabak haşlama getirdi. Buzu üstünde diyor. Sonra iki dilim ekmeğe de havyar sürdü diyor. Hop, hop, ha. hop. Ondan sonra bunları bir güzel yedi. Sonra da bir su bardağıyla kahve içti. Sonra göz göze geldik bana. Dedi ki Ahmet Rasim Bey açlığınız var mı? Eyvallah dedim diyor. Aynı masa örtüsünü serdi. Aynı buğulamayı getirdi. bir Bilmem havyarı sürdü. Bir de diyor bir büyük bir ay getirdi. Ben bunları mideye indirdim, şahane bir ay değiştim. Sonra bir bira daha söyledi diyor, söyledim, geldi. Ee, görüşürüz hanlıp tam kapıdan çıkacakken bağırdı arkamdan diyor. Ahmet Rasim Bey, Ahmet Rasim Bey. Buyurun diye geriye döndüm. Bir tabağın içinde bir sürü bozukluklar. Paranızın üzerini unuttunuz. Evet. Yani, ne kadar? Evet. Ne kadar? İnsanları onuruyla oynamadan. Ya değil mi? Her şeye incelikli. İncelikli bir şekilde. Ya Sonra Anladım. Ahmet Rasim'i biliyorsun Atatürk'ün isteğiyle İstanbul Milletvekili olmuştur. Ahmet Rasim evet. Falak öyküsü. Değil mi? Değil mi? Ya, yani dillerden düşmeyecek bir öykü bugün. Müthiş. Ben hatırlıyorum yani anımsıyorum e şeyde, çocukluğumuzda 4. 5. sınıfta bu tabii. Falak öyküsü. Tabi tabi tabi kesinlikle okuma kitaplarına konan ve ders tabii. alınacak nitelikte bir tabii şimdi, şimdi bilemiyorum yok yok, yok yok bunlar yok. E bunun yanında ha Ömer Seyfettin'i unutmayarım bu tabii arada. Kesinlikle. Ömer Seyfettin büyük bir yazar o da çok büyük. Yazmış olduğu öyküler kesinlikle insanları çok müthiş bir şekilde etkilemiştir. Öyle ki e, ya 4 ya da 5. sınıfta Ömer Seyfettin'in bir öyküsü var yine. Ant. Ant, Ant. Tabi tabi tabi, tabi Ki tabi. kesinlikle dördüncü 5. sınıfta ki okuma kitaplarından birisindeydi tam olarak bilemiyorum. Evet gibi. evet ben de hatırlıyorum ben de. Hatırlıyorum. O öykü okuduktan sonra etkilenmeyecek çocuk tabi, yok diye bilen yok. yüzünlü bir öykü öyle ki e, ben o öykü okuduktan sonra yanımdaki sıra sıra arkadaşım Silegan adında bir Ermeni arkadaşımdı ve çocukluğumuz ...birlikte geçmiş, aynı mahallede büyümüşüz... ...aynı okula gidiyoruz... ...bu öykü okuduktan sonra... ...birbirimizle kan kardeş olmaya... ...karar verdik... ...ve bunu gerçekleştirdik... ...yıllardan beri halen görüşmelerimiz devam ediyor bundan... ...bugün adamlar neler getiriyorlar... Ya, ...neler koyuyorlar ya, ortaya... Ya, ...düşün yani... Ya. ...ki o öyküden yola çıkarak... Değil mi? ...bu eylemi gerçekleştirdik... ...biz ki... ...insana kardeşlik, sevgi insan sevgisi dayanışma, dayanışma barışı dostu tabi aşılayan öyküler Bunlar bu öyküler hiç bir tanesi bugün için okuma kitaplarında ilk öğretim kitaplarında olsun orta öğretim kitaplarında olsun yok bulunmuyor ya maalesef. artık nedeni nedir bilemiyorum O da görevlerin görevlerinime iş. bilemiyorum Aslında mutlaka bir nedenler vardır yani şimdi e, önündeki e, kağıtta e, görüyorum kokular Başlığı var ee, Bir son hikayelerinden biri zannediyorum ee, Bunu Dinleyicilerimize sunmamızı ister misin? Büyük bir keyifle okurum Sevgili dinleyicilerimiz Okuların <gülüyor> bende ayrı bir özelliği var Bu son öykülerimden değil de ilk yazdığım öykülerden ha, birisi ha, o Güzel o daha ilginç Çok hoşuma gidiyor her okuduğumda da Beni değişik Duygulara sürüklüyor Dinleyenlerin de aynı şekilde o duygulara sahip olacağına inanıyorum. Evet kokular hikayesini yazarı Veli Gölçek'ten dinliyoruz. Kokular. Telefonla görüşüp kapattıktan sonra hızla evden çıktı. İçini bir umut kaplamıştı. İşsiz kalalı neredeyse bir yılı geçmişti. Telefonda konuştuğu kişi başvuru yerinin Kadıköy'de olduğunu söylemişti. Saatine baktı henüz bir bile olmamıştı. Akşam 6.30 demişlerdi. Daha çok zaman vardı önüne kadar yürümeye karar verdi. Mart ayının sonlarıydı. İstanbul için bahar gelmiş demekti. Geceler soğuk olsa da gündüz havada hissedilebilir bir sıcaklık vardı. Evet, yürümesine engel bir durum yoktu. Yine de evden çıkarken montunu giymişti. Hani derler ya, İstanbul'un havasına güvenilmez. Heyecanlıydı. Yürürken bu heyecanı adımlarına da yansımıştı. İşsizlik onu öyle durumlara sokmuştu ki... Bazen adım atmaya bile çekiniyordu. Yürümek istemiyordu. Adımlarındaki bu hızlılığa kendi bile şaştı. O hızla sahile indi. Sahil yolu oldukça manzaralıydı. Mart sonuna doğru ağaçların çoğu çiçeklenmişti. Martıların denize doğru yaptığı hamleler, balık bulanların çığlıkları hoş bir görüntü oluşturuyordu. Balık tutanları Yanında onları izleyenleri, sevgilileriyle sarmaş dolaş yürüyenleri izleyerek... ...boş hoş bir zaman geçireceğini düşündü. Ama onun hedefi Kadıköy'dü. Yine de Bakıköy'ünün e arası oldukça uzun bir yoldu. Ama önemli değildi. Önemli olan o başvurunun olumlu sonuçlanmasıydı. Adımlarını biraz daha hızlandırdı. Yorulmuştu. Dinlenmek istiyordu. Aklına vapurda oturabileceği düştü. Bir de çay içerse... Aklına gelince oturmaktan, dinlenmekten vazgeçti. Yürümeye, yürürken de karşı sahilleri izlemeye devam etti. O Kadıköy sahillerinden çok tarihi Yarımada'yı, Galata'yı, Marmara'yı Kadıköy tarafından izlemeyi daha çok seviyordu. Bu düşünceler içinde Sarayburnu'na yaklaşmış olduğunu gördü. Adımlarına biraz daha hız verdi. Eminönü vapur iskelesine geldiğinde büyük meydan saati 17'yi gösteriyordu. Demek ki dört saatten fazladır yürüyordu. Eminönü meydanı geleneksel kalabalığını aynen koruyordu. Balık ekmekçilerin bağırtıları, vapura inenlerin, binenlerin gürültüleri, soğan kokuları birbirine karışmıştı. Balık ekmek kokusu onu her zaman çekerdi. Boşverdi. Beklemek, balık ekmek yemek için zamanı yoktu. İyice yorulmuştu ama yorgunluğunu çay eşliğinde vapurda atacaktı. Hele uygun bir yer bulup, bir de sigara yakarsa ne iyi gelecekti. İskeleye yöneldi. Yanaşan vapurun yolcularını indirmesini beklemeye koyuldu. Açılan kapılardan insanlar itişerek bir oturma yeri kapma çabasında birbirlerini itiyordu. O da onların arasına katıldı. Üst tarafta sağ köşede kendine bir oturma yeri buldu. Oturduğu yerin her tarafı açık olduğu için sigara içenlere göz yumuluyordu. Yasaklar deliniyordu. Oturdu, çaycının gelmesini bekledi. Sigara çayla birlikte daha iyi gidiyordu. Eskiden olsa vapurla karşıya geçmek ona ayrı bir keyif veriyordu. İşi olmasa bile Kadıköy'e geçmek için bir neden yaratır, sadece vapura biner, gider, dönerdi. Doyumsuz İstanbul manzarasını izler, vapurdan Topkapı'nın muhteşem panoramasına bayılırdı. Bunun için de bugün kendimi şımarttım derdi. Ama bugün bu söz konusu değildi. Adeta insanlardan kaçıyordu. Her karşılaştığı insan da kendini suçlar bakışlar göreceğini sanıyor, tanıyordu. Bu belki insanların umrunda değildi. Ama kendisinde bir panoraya oluşturmuştu. Rastlaştığı tanıdıklarıyla göz göze gelmeye korkuyordu. İnsanların yüzüne doğrudan bakamamaya başlamıştı. Göz göze gelmekten korkuyordu. Sanki kendi etrafına duvar örmüş kendini de... Yalnızlığa mahkum etmişti İşte bu Eminönü Kadıköy Vapuru Bu mahkumiyetten kurtulmak için Bir araçtı Gazete ilanı bunu sağlayacaktı Sabahki görüşmede Bu ilan yüzünden olmuştu Özelliklerini sormuşlar Ve görüşmek için randevu vermişlerdi İlanda bir şoför arandığı yazıyordu Vapurun hareketiyle Onun gibi düşünen birkaç kişi daha çıktı Hemen sigaralarına davrandılar o çaycının gelmesini bekliyordu. Martılara baktı. Vapurun arkasında, yanında, yöresinde çırpırışıp duruyorlardı. Marmaların çirkin sesli yaratıkları üstelik vazgeçilmezleriydi. Yolculardan kimi ellerindeki simit parçalarını onlara doğru fırlatıyor. Simit parçasını yakalayanlar bir zafer kazanmışçasına yukarı doğru süzülüyorlardı. Kaçıranlar ortalığı birbirine katıyor. Yeni bir... Parça yakalamak için yeniden atılıyorlardı. Bu keyif verici durum onu bir süre oyalamıştı, yeniden düşüncelerine döndü. İşsiz geçen dönemlerinde kaybolmayı, yitip gitmeyi çok düşünmüş, bunu becermeye cesaret edememişti. Hem yaşamaktan hem de ölmekten korkuyordu. Yolcuların hareketlenmesi onu bu düşüncelerinden kopardı. Kalabalık ürküntüsü için vapurun boşalmasını bekledi. Telefondaki bayan başvuru adresinin moda taraflarında olduğunu söylemişti. Başvuru yerinin telefonunu bir kağıda yazıp cebine koymuştu. Sahil tarafından oraya doğru yürüyecek, yaklaştığında telefon edecekti. Aylardır cep telefonu kapalıydı. Açtırmama nedenlerinden biri de insanlarla ilişkisini iyice bitirmekti. Telefonla görüşmesi gerektiğinde telefon kulübeleri yeterli oluyordu. Kalabalığın inmesinden sonra hareketlendi, iskeleden çıkıp gideceği yere doğru yöneldi. Adresin buralara yakın bir yerlerde olduğunu biliyordu. Sağda deniz tarafında büyükçe bir park vardı. Parkın içinde bol yeşillik, büyük ağaçlar görünüyordu. Yandaki kaldırımlardan yürümeye başladı. Ağaçların arasından Topkapı Sarayı'nın görüntüleri, e, kısaca görüntüleri belli oluyordu. Çimenleri yeni biçilmişti, bolca sulanmıştı. Biçilen ve sulanan çimlerin kokusu burnuna geldi. Arada bu kokuların arasına iğde ağaçlarının saldığı kokular karışıyordu. Bu iki koku onun çocukluğundan beri sevdiği birkaç tane kokudan ikisiydi. İki kokuyu bir arada hissetmesi ona iyi geldi. Derin derin soluklanarak kokuları içine çekiyor ve yürümeye devam ediyordu. Kokular yayıldıkça içine çektikçe içinde bir şeylerin kıpırdadığını hissediyordu. Bu sevinç gibi bir şeydi yaşamaktan duyulan sevinç gibi. Tüm vücudunu bu kokular sarmıştı. Olanları iyiye yorumladı. İşinin rast gideceğini düşündü. Parkın bitiminde bir telefon kulübesi gördü. Yaklaştı. Kulübede telefonla konuşan biri vardı. Yüksek sesle karşısındakine bir şeyler anlatıyordu. İşin uzun süreceğini düşünerek bir sigara yaktı. Kokular buraya kadar geliyordu. Hem sigaradan bir duman aldı hem de kokuları içine çekti. İkisi bir arada olmuyordu. Sigarayı attı. Attı, ayağıyla ezdi. Kulübedeki konuşmasını bitirmişti. Cebinden kağıdı çıkarıp kulübeye girdi. Numaraları tuşladı. Karşı taraftaki ses tam adresi verdi. Düşüncelerinde yanılmadığını anlamıştı. Başvuru adresi buralara yakın bir yerde olmalıydı. Etrafına bakındı. Köşede bir bakkal gördü. Emin olmak için bakkaldan yardım istemek uygundu. Adresi sordu. Bakkal adresin iki sokak ileride olduğunu işaret etti. Adımlarını hızlandırdı. Heyecanı azalmıştı. Parktan uzaklaşmasına e, kokular azalmıştı. Parktan uzaklaşmasına rağmen iğdenin o delirtici kokusu buralara kadar geliyordu. Güneş ufkun arkasında kaybolmak üzereydi. Bu saatlerde gün batımını izlemek herhalde harika olurdu. Akşam telaşı insanların üzerindeydi. Hızlı hızlı yürüyüp gidiyorlardı. Hiç kimsenin gün batımıyla ilgilendiği yoktu. Sadece uzakta kayaların üzerinde İki genç oturmuş, ellerinde kutu biralar gün batımını izliyordu herhalde. İşe başvuru yapıp görüşeceği yere yaklaşınca vücudunu bir heyecan dalgası sardı. Kalp atışlarının hızlandığını duyumsuyordu. Telefonda verilen adres bir apartmanı gösteriyordu. Apartmanın giriş katında yer almıştı. Bir nakliye şirketinin adı kapıdaki tabelada yazılıydı. Zili çaldı, kapıyı açan genç kıza kız hiçbir şey sormadı. Ama o iş için geldiğini ve görüşmesi olduğunu söyledi. Genç kız boş koltuklardan birini işaret etti. Oturmadan önce de masanın arkasında oturan sekreter kıza adını not ettirdi. Koltukların çoğu doluydu. Herhalde oturanlar da iş başvurusu için gelmişti. Boş olan koltuklardan birine doğru yöneldi. Bekledikçe heyecanı artıyordu. Adının söylediğini duyunca işaret edilen kapıya doğru yürüdü. İçinde duyduğu heyecan kaybolmaya yüz tutmuş, boşluğu korku kaplamaya başlamıştı. Ya kabul görmezse? Kapıyı açıp içeride kişiyi sessizce selamladı. Adam eliyle karşısında koltuğu işaret etmişti. Oturdu. Basitçe döşenmiş bir odaydı. Büyük çevirmasa, masa, önünde birkaç koltuk vardı. Duvarda büyük boy Atatürk portresi ve Türk bayrağı asılmıştı. Resimlerin altında nakliye şirketinin çalıştığı illeri belirten bir harita duvarda yerini almıştı. Nakliye şirketinin adını taşıyan büyük boy kamyonlardan oluşan fotoğraflar da duvarda değişik yerlere asılmıştı. Masanın arka, arkasında oturan kişi oldukça kilolu görünüyordu. Masanın büyüklüğüne rağmen göbeğinin iriliği belli oluyordu. Saçları tamamen dökülmüş, geriye kalanları da usturaya vurdurmuştu. Havanın serin olmasına rağmen terliyor, elindeki kağıt mendilli terini silmeye çalışıyordu. Silerken... Ve kağıt mendil parçaları yüzüne sene yapışıyordu. Bu arada bunlarla meşgul olurken sorulara sıra geldi. İşin en zor yönü buraydı. Adam soruları peş peşe sıralamaya başladı. Daha önce nerelerde çalışmıştı, kaç yaşındaydı, evli miydi, kaç çocuğu vardı, nereliydi, nerelerde şoförlük yapmıştı, ağır vasıta sürücü belgesi var mıydı, kaç yıllıktı. Diğer soruları rahatça yanıtlarken son soru bir bomba gibi beyninde patladı. Şaşırıp kalmıştı. Onun ağır vasıta sürücü belgesi yoktu ki, ilanda da böyle bir özellikten bahsedildiğini görmemişti. Telefon konuşmasında da söz konusu olmamıştı. Belki de gözünden kaçmıştı. İçinden usturuplu bir küfür salladı. Adama sürücü belgesinin B sınıfı olduğunu söylerken utanıyordu. Kesseler bir damla kana akmayacak duruma düşmüştü. Adam onun duyduğu üzüntüyü sanki hissetmişti. Üzgün bir ifadeyle, Buraya kadar boşuna zahmet ettiğini söylemişti. Yapacağı bir şey yoktu. Temel koşulun ağır vasıta sürücü belgesi olduğunu belirtti. Ayrıca önünde ilanın verdiği gazete duruyordu. İlanın bir yerinde sürücünün özelliğinin altı çizilmişti. Özür diledi. Boşuna zamanını almıştı. Belli bir ses, belirsiz bir sesle iyi akşamlar dileyerek odadan çıkmıştı. Dışarıda da bekleyen kimse kalmamıştı. Sekreteri de başıyla selamlayarak çıkış kapısına doğru yürüdü. Şanssızlığına daha çok da dikkatsizliğine küfürler yağdırıyordu. Bir işe yaracağını Pek sanmıyordu. Dışarıda hava soğumuştu. Montu elindeydi. Sabah çıkarken aldığına sevindi. Giyip fermuarını kapattı. Mart ayının ayazı her yana çekmişti. Soğuk hava üzerindeki monta rağmen ürpertti. Omuzları düşmüş, çaresizdi. Yürümeye başladı. Geldiği yolu gerisin geri yürüyecekti. Umutları yine kırılmıştı. Aynı yolları izleyerek geriye dönecekti. Havanın kararması işine geliyor, kimseyle karşılaşmayacağını düşünüyordu. Bu da başarısız girişimin ortaya çıkardığı görüntüyü biraz olsun azaltıyordu. Karanlığın tüm İstanbul'u kaplamasına doğru başını kaldırıp baktı. Dönüş yolunda karşılaşacağı Topkapı Sarayı'nın görüntüsü, ışıklı görüntülerin hiçbir önemi kalmamıştı. Burnuna gelen kokulardan parkın yakınlarında olduğunu anladı. Kokular o kadar şiddetlenmişti ki gecenin etkisiyle adeta çoğalmıştı. Sanki kokular kendisini içeriye doğru davet ediyordu. Parkın içine doğru oturacak bir yer bakındı. Kıyılarda köşede aydınlatma lambaları vardı. Bu lambalardan birisinin altında bir bank güzel gözüne çarptı. Orası uygundu. Oturup bir sigara yakar biraz nefeslenebilirdi. Banka doğru yürüyerek kendini üstüne bıraktı. Derin derin kokuları üstüne çekti. Sigarasını çıkarıp yaktı. Karanlığa doğru dumanını hınçla üfledi. Bir yandan yine derin nefes almayı sürdürüyor. Kokuların tüm benliğini sarmasını istiyordu. Sağına soluna bakınırken biraz ileride bir musluk gördü. Aklına bu musluğun altında elini yüzünü hatta havanın soğukluğuna rağmen yorgun ayaklarını yıkamak geldi. Biraz olsun rahatlama hissedeceğini düşündü. Bu düşünceyle ayakkabılarını çıkarttı. Çoraplarını sıyırıp katladı, ayakkabılarının içine koydu. Ayakkabılarını oturduğu yerin altına yerleştirdi. Islak çimenlere bastığı anda bir anda başından aşağıya doğru bir akım hissetti. İyi gelmişti. Günün gerginliği sanki toprağa akıyordu. Dudaklarında bir tebessüm belirdi. Keşke her şeyi böyle kolaylıkla atlatabilseydi. Ağır adımlarla musla doğru yürümeye başladı. İçinde bulunduğu durumun her anının tadını çıkarmak istiyordu. Uzun zamandır böyle duygular kendinden uzaktaydı. Tam musluğa yaklaşmıştı ki ayağının altında bir sızı hissetti. Sızı ile birlikte bir kıvılcım gördü. Gördüğü son şey kıvılcımdı. Bir anda her şey karardı, olduğu gibi çimenlerin üzerine devrildi. Ayağını yıkamaya gittiği yerde aydınlatma kablolarından birinin uçları yüzeye çıkmıştı. Ayağını, bas, ayağını bastığı anda elektrik akınıma kapılmıştı. Ve o anda kontak oluşmuş, tüm park anında karanlığa gömülmüştü. Karşı kıyıda Sultanahmet Camii'nin, Topkapı Sarayı'nın ışıklı muhteşem görüntüleri tüm güzelliğiyle İstanbul'u izliyor, İstanbullular da onları izliyordu. Velicim öykü için çok teşekkürler. Gerçekten çalışılmış, hoş, lirik bir öykü. Duygu yüklü. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz konuşmamızın başında söz ettiğimiz gibi e, usta yazarımız Sabahattin Ali'nin şiirinden bestelenen ve e, Edip Akbayram'ın seslendirdiği Aldırma Gönül adlı şarkıyı dinleyeceğiz. Ardından şu hatırlatmayı yaparak veda ediyorum. E, Vericim katılımın için çok teşekkür ederim arkadaşım öncelikle. Ben teşekkür ederim. Böyle bir olanak tanıdın bana. Öykülerimin tanınmasına yol açtın. Bir de öykücülerimizden Eskilerden bahsettik. Çok güzel bir sohbet oldu. Ben de teşekkür ederim. Evet, tekrar teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın. Başın öne eğilmesin Aldırma gönül aldırma Başın öne eğilmesin Aldırmak aldırma, Gönül Aldırma Gönül Aldırma Aldırma Ağladın Duyulmaz Aldırma Gönül Aldırma Gönül aldırma Aldırma, gönül aldırma Seni bu sensine royalar Aldırma, gönül aldırma Aldırma, gönül aldırma Gönül aldırıma Kuşun ata, ata biter Yollar gide gide. Şu ata ata biter Yollar gide gide biter Mapus yata yata biter Aldırma göül aldırma aldıra gönül aldırma Gönül aldırıma Mapus yata biter Aldırma göül aldırrma aldırma gönül aldırma Gönül aldıdırıma.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 Gönül aldırma, gönül aldırma Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz